Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Aziz dostlar Elhamdülillah Rabbimize yüz binlerce kez hamdolsun Veladet günlerine bizleri kavuşturdu Şöyle bize dense ki Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayın ve zihninizden geçirin. Herhalde bu terazi o nimetleri saymaya yetmeyecek ve kaldıramayacak. Onun için Allah'ın verdiği nimetleri saymak beşer olarak bizim takatimizin üstünde bir durumdur. Nimetleri saymak böyleyken... Siz o nimetlere hakkıyla şükrettiğinizi de söyleyemezsiniz zaten. Allah bizden onu da istemiyor. Sadece aziyetimizi bilelim, küçüklüğümüzü unutmayalım. Onun büyüklüğünü her daim aklımızda tutalım. İnşallah o anda kulluk adına bize yüklenen vazifeleri yerine getirme noktasında da gayret içerisinde olalım. Rabbimizi inşallah memnun edeceğiz. Rabbim hepimize bunu nasip etsin. O nimetler ve o nimetlerden en büyüklerinden bir tanesi, Ali İmran Suresinin 164. ayetinde de bize beyan buyurulduğu gibi, Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin insanlığa ödülü ve hediyesidir. Dolayısıyla biz bu günler, veladet günlerinde, Rebulevel ayının şu mübarek günlerinde Aleyhissalatu vesselam efendimizin aleme merhaba dediği şu günlerde böyle bir nimeti bize bahşettiği için de ayrıca Rabbimize hamd etmek durumundayız. O halde gelin hepimiz bir elhamdülillah diyelim. O şunun için olsun. Ya Rabbi sana binlerce kez hamd olsun ki Efendimiz gibi bir nimeti bize verdi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim o hamden bizleri geri koymasın inşallah. Onun yolunda yürüsün. Onun hayata bıraktığı izleri takip etmeyi bizlere nasip eylesin. Madem veladet günlerindeyiz. Makamla makal uyumlu olursa tesiri daha fazla oluyor. Yani söylediğiniz söz, makama uygunluk arz ettiği anda daha farklı izler bırakıyor yüreklerde ve zihinlerde. İnşallah ben bir becerebilsem, daha beceremedim, becersem sizde de farklılık olacak. Bir yürekten konuşmayı bir becerebilsem, yüreklerinizden yüreklere konuşabilsem, bu güzel hakikatler bize çok daha farklı tesir edecekler. İnşallah siz ona da dua edin de Allah ona da bizleri muvaffak kılsın. Bunu yaptığımız oranda da inşallah biz çok farklı şeyler alacağız. Çünkü ele aldığımız, anlamaya çalıştığımız olay, hadiseler, tarihte olmuş bitmiş hadiseler değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve onun mübarek ellerinde yetişen o güzel ashabın hatıraları, onlar o hatıraları unutmamak, unutturmamak için yaşatıldı. Allah tarafından onlara yaşatıldı. Dolayısıyla onların her bir işi bize çok farklı şeyler söyleyecek. Makam, makali beraberce götürme adına bugün biz veladet gecelerinden bir gece olarak bu gecede aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından bir sünneti anlamaya çalışacağız. Zaten geçen dersin sonunda da bu konuyu konuşacağımızı anlaşmıştık. Ben biraz düşünün dedim. Herhalde düşündünüz sizler. Düşünüp de düşüncelerini benimle paylaşan olan paylaşı paylaştığı paylaşan arkadaşlar oldu. İsabete yaklaşanlar olduğu gibi isabet etmeyenler de oldu. Biraz biz sünnet deyince aklımızdaki şeyler sınırlı olduğu için isabet aslında kaydedemedik. Yoksa biraz önce söylediğimiz zaman hepiniz Aa, o muydu diyeceksiniz. Bilmediğiniz bir şey değil, bildiğiniz bir şeyi söyleyeceğim size. Madem öyle, biz sünneti tekrardan anlayalım. Ne demek sünnet? Sünnet deyince biz ne anlamalıyız? Acaba... Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hayatında olan ve bugün bizim birçoklarımızın bildiği bazı şekillerden ibaret midir sünnet? Yoksa onun çok daha ötesindeki şeyleri mi kastetmemiz gerekir sünnet deyince onu bir kere hatırlamamız lazım. Sünnetin sözlük anlamı şudur. Yol, gidişat, tarz, prensip, kanun. Bunların hepsi hangi Arapça sözlüğe bakarsanız bakın ister lisanul araba ister müfredata hangisine bakarsanız bakın bu kelimeleri göreceksiniz sünnetin karşılığı olarak. Onun için sünnetullah Kur'an'da geçtiği zaman ne anlarız biz Allah'ın yasası olarak anlarız. Ama biz sünnet deyince genelde terim manasıyla kavram manasıyla aklımıza gelir. İslami disiplinlere baktığımızda bizim üç temel disiplinimiz fıkıh, usul ve hadis. Üç temel disiplinimizde sünnetin ayrı ayrı tanımlarının olduğunu görürüz. Bu tanımlardan en genişi ve en kapsamlı olanı muhaddislerin yani hadisçilerin tarifidir. Muhaddislere göre sünnet şudur. Hükme ve amele teşkil etsin ya da etmesin. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin yaptıkları, kaçındıkları tüm hayat tarzı ve yaşantısıdır. Muhaddisler işi biraz geniş çerçevede ele almışlardır. Tarifi bir daha vereyim mi yoksa anlaşıldı mı? Hükme ve amele teşkil etsin etmesin, ister bir hüküm beyan etsin, ister amel beyan etsin, isterse etmesin. Hiç önemli değil. ve vesselam Efendimizin tüm yaptıkları ve kaçındıkları, bunların hepsi muhaddislere göre sünnettir. Muhaddislerin bu sünnet tarifini biz dikkate aldığımız zaman, ve vesselam Efendimizden bize gelen her şey, Artık bunun içerisinde şemaili dahil edin. Bunun içerisine siz siyeri dahil edin. Bunun içerisine Efendimiz'den gelen her şeyi dahil edin. Onların tarifi böyledir ve biraz daha bu işin çerçevesi geniştir. Ben hangisi doğru hangisini dikkate alalım bu konuya girmeyeceğim. Buradan bir tarif yakalayacağız. Usulcülere göre muhaddislerle yakın bir tarif verseler de bir noktada onlardan ayrılırlar usul alimlerimize göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan söz fiil ve takrir olarak sadır olan her şeydir. Söz biliyoruz ne olduğunu fiili de biliyoruz takriri de biliyoruz yani yanında yapılıp da sükutla onayladığı şeylere takrir denir. Bu üçünden aleyhissalatü vesselam efendimizden sadır olan her şey sünnettir. Peki ne farkı var muhaddislerle usulcüler arasında aslında tarife göre pek de muhaddislerden farklı değil. Fark şurada aslında hadisciler. İster hükme ve amele teşkil etsin etmesin hepsini alırlar. Usulcüler ise söz fiil ve takriri alırken fi bunlardan hükme ve fiile amele teşkil edenleri alırlar. Aradaki fark bu. Dolayısıyla usulcülerin bu manada muhaddislerden ayrılan en temel hususu budur. Fıkıhçılara göre nedir? Bizim fakihlerimiz sünneti nasıl tarif ederler onların tarifi çok daha nettir ve çok daha kısadır şöyledir genel tarif bidatın zıttıdır bidatın zıttı olan sünnettir bizim fakihlerimize göre onun içinde fakihlerimiz sünnete konu olan meseleleri değerlendirirken farz vacip mekruh haram Caiz, memduh memdu, bu terkipler içerisinde kavramlar içerisinde değerlendirirler. Fakihlere göre de öyledir. Peki biz bunlardan hangisini esas alacağız? Hangi alanda uğraşıyorsak onu elbette ki dikkate alacağız. Bizim meselemiz şu anda onları değerlendirmek değil. Biz bugün sünnet deyince biraz muhaddislere yakın ama genel manada direkt sözlük manasını dikkat Dikkati alacağız sözlük manası neydi söz sünnetin bizatihi yol gidiş ve tarzdı aleyhissalatü vesselam efendimizin hayat tarzı aslında sünnettir bizatihi sözlük anlamından yola çıkarak bunu söyleyebiliriz onun için hatırlayın geçen derslerimizi biz sünnet tarifleri verirken o tariflerden bir tanesi de şuydu sünnet müslümanca düşünme ve müslümanca yaşamadır hayat tarzı olarak aleyhissalatü vesselamın yaşadığı ve örnek olarak bize bıraktığı o mirası biz bu manada sahiplendiğimiz anda düşüncelerimiz öncelikle İslamileşecek arkasından hayatlarımız İslami bir renge bürünecek inşallah biz bugün böyle bir tanımdan yola çıkarak yani hayat tarzını esas alarak bir büyük sünneti işleyeceğiz ki o sünnet adı sünnet olsa bile kendisi farz var mı böyle bir şey var adı her sünnet olan sünnet değildir ki bizim fıkı alimlerimizin dediği gibi bazıları olmazsa olmazdır farzdır olmak zorundadır onun hayat tarzından bugün Konu olarak işleyeceğimiz mesele düşünün aleyhissalatü vesselam efendimizin 23 yıl hayatından çıkarmadığı bir meseledir Bir defa yapsa sünnet olur ama bugün bizim işleyeceğimiz mesele 23 yıl boyunca hayatından çıkmış bir mesele değildir İlk günden son güne kadar işin bidayetinde Darul Erkam'da, onun mübarek lisanında o kelime vardı ona tavsiye vardı hayatında o vardı Mekke'den Medine'ye hicret ederken o vardı hicret edip Meccaroğulları mahallesine gelip Mescid-i Nebeve'yi inşa ederken o vardı savaşlara giderken dilinde o vardı refik Ala yolculuğuna çıktığı anda da tavsiyelerinin üç tanesinden bir tanesi oydu. Bu nasıl bir şeymiş ki böyle mühim bir şekilde Efendimizin hayatında yer almış. Bugün işleyeceğimiz onun hayat tarzı Kur'an'ın onlarca ayetinin bizden istediği bize yüklediği bir mükellefiyet ve yükümlülüktür. Bugün işleyeceğimiz hayat tarzı Kur'an'ın bizden istediği gibi aleyhissalatü vesselam efendimizin de Kur'an'dan aldığı ilham ile kamil bir imanın burası çok önemli şartı olarak bizden istediği bir şeydir. O olmazsa kamil bir imanda yoktur sözde onun sözüdür ve daha neler neler söylenir bu konuda. Nedir peki bu hayat tarzı? İnnemel mu'minune ihve. Müminler sadece ve sadece o inneme odur aslında. Ona ancak diye de mana verebiliriz. Şöyle de iki şekilde de manalandırmak mümkündür. Sadece ve sadece kardeştirler ya da ancak kardeş olabilirler. Başka bir şey değil. Peki aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu nasıl bize tarif ediyordu? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve sevginin yolunu da bize gösteriyordu. İstiyor musunuz birbirinizi sevmeyi? O halde aranızda selamı yayın. Selam aslında uhuvvetin bir parolası olarak... Bizi kamil imana taşıyacak bir parola olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanında böyle anlam buluyordu. Bugün bu kardeşlik olmadığı için halimiz böyle değil mi? Bakın veladet gecesi aleyhissalatü vesselam efendimize binler salavat getiriliyor Kur'an'lar okunuyor dualar yapılıyor ellerimiz açılmış dua dua yalvarıyoruz Rabbimize ya Rabbi Müslümanlara yardım et diyoruz daha bizim ellerimiz indirilmeden Suriye'de Humus'taki kardeşlerimizin üzerine felaket yağıyor niye bu haldeyiz demek ki biz bir şeyi tam anlamıyla anlayamamışız Efendimizin uhuvvet uhuvvet uhuvvet dediği bir ömür dilinden düşürmediği hayatından çıkarmadığı bize tavsiye ettiği sahabenin üzerinden bunun ideal halini gösterdiği o uhuvvet çizgisini biz yakalayamamışız anlamamışız bu meseleyi bizde bir şeyler eksik kalmış onun için halimiz böyle olmuş kardeş olamadığımız için Düşman gelmiş bizim tefrikamızın üzerine taht kurmuş. Biz bir gün bu dünyada söz söylemeye başladığımız zaman nübüvetin 5. yılının arkasından sadece 100 kişiymişiz. O gün Medine'nin nüfusu 10 binmiş. Biz Mekke'nin nüfusu 10 binmiş. Biz Mekke'nin %1'i bile değilmişiz. Dikkat buyurun eriyen değilmişiz etkilenen değilmişiz zillette değilmişiz yüz kişiyken kainata meydan okumuşuz ama bugün gelin yedi milyar dünya nüfusu bir buçuk milyar Müslümandan bahsediyoruz dünya nüfusunun yüzde yirmi ikisi az mı dostlar yüzde yirmi iki çok ciddi bir rakam %22'ye varmış bizim sayımız ama eriyen biziz zillet halinde olan biziz halen tefrika hepimizin elbisesi olmuş halen bizler o uhuvvet noktasında Allah'ın ve Resulünün bizden istediği havayı yakalayamadığımız için 3 kuruş etmeyen insanların elinde çer olmuşuz. Onun için veladet-i nebide konuşulacak mesele bu olmalı. Benim aklıma bu geldi. Bilmiyorum isabet mi kaydettim yoksa hata mı ettim? Hata ettiğimse Allah beni affetsin siz de beni mazur görün. Ama bu mesele konuşulması gereken bir mesele. Bu mesele mühim bir mesele. Hepimizin bu mesele noktasında sıkıntıları var, problemleri var. Efendimiz işin bidayetinde. Bize bunun nasıl olacağını gösterdi. Bakın bir avuç biz ensar ve muhacir kardeşliğini az çok biliyoruz. Kardeşlik dediğimiz zaman da asr saadette aklımıza ilk gelen odur. Ensar muhacir kardeşliği gerçekten destansı bir kardeşliktir. O kardeşliğe ait de bir şeyleri konuşacağız. Ama Efendimiz bu işi Medine'den başlatmadı. Mekke'de başlattı. Kardeşlik meselesi o günün ilk günlerinin Önemli bir meselesi ve gündemiydi. Darül Erkam işin bidayeti Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına kim geliyorsa o sahabileri birbirleriyle kardeş kılıyor. Hazret Hamza nübüvvetin 5. yılının sonuna doğru 6. yılda gelmiştir hemen onu Zeyd bin Harise ile kardeş kılmıştır. Ebu Bekir'e ilk başta başkalarını kardeş kılmıştı. Hazreti Ömer nübüvvetin 6. yılında gelince onun kardeşini değiştirdi. Ey Ebu Bekir sen Ömer'in kardeşisin dedi. 6. yıldan itibaren Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir kardeşti. Hazreti Osman Abdurrahman İbni Af'ın kardeşiydi. İki tüccarı birbiriyle kardeş kılmıştı. Dengeleri koruyor. Sosyal yapıyı koruyor Efendimiz ama birini birini emanet ediyor boş bırakmıyor. Ali her zaman için Efendimizin nasibidir. Efendimiz de Ali'nin nasibidir. Mekke'de de böyleydi. Mekke'de de Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi kendisine ayırmıştı. Zübeyir bin Avvam'a bir aralık Talha İbni Ubeydullah arkasından Abdullah İbni Mesud'u kardeş kılmıştı. Ubeyde İbni Haris Bedir'in şehidi onun kardeşi Bilal'di Bilal ile onlar kardeş olarak kılınmış birbirlerini öyle korumaya başlamışlardı ve uzatın gitsin bu örnekleri işin bidayetinde aleyhissalatü vesselam efendimizin bu meselenin ne kadar mühim olduğunu göstermek için böyle bir hassasiyetinin olduğunu görüyoruz bunlar boş şeyler değil o kardeşlik de sen onun kardeşisin demekle demekten ibaret değildi onu dediği anda ikisini birbirine emanet ederek öz kardeşten daha öte bir hukuku onların aralarında işletiyordu. Belki ayrıntılarına biraz sonra geleceğiz. Hicret yolu o kardeşler birbirlerine destek olarak yürüdüler. Medine'ye geldi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kuba'dan Oğulları mahallesine gelince Orada Mescid-i Nebevi'nin temellerini atmaya başladığı anda aslında atılan o temeller bin metrekarelik bir mescit temeli olarak anlaşılıyor. Öyle değil. Oraya atılan her bir temel büyük İslam medeniyetinin aslında temeli ve kökleri oluyordu. Efendimiz yepyeni bir toplum kuruyor. Dikkat buyurun. Şimdi 21. yüzyılda biz de bir İslam toplumu mu kurmak istiyoruz? Temel esasları bize verecek efendimiz. İslam toplumu kurmak istiyorsanız 7 tane temel esası hayatlarınızda doğrultmanız hayatlarınızda yerine getirmek durumdasınız. Bunlar olmazsa toplum olmaz. Toplum olursa bile İslam toplumu olmaz. Bu 7 temel esas Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın Medine'nin örnekliğinde başlatıp ondan sonraki nesillerde de başka medeniyetlere başka toplumlara da örnek olarak gösterilen ve bu manada gerçekten büyük bir model ortaya koyan inanılmaz bir sermaye olarak önümüzde duruyor. Biz bugünün dünyasında bile şu yaşadığımız sıkıntılı süreci yeniden islamileştirmek gibi bir mükellefiyetimiz var bunun nasıl olacağı konusunda zihinlerimizde ve hayatlarımızda sıkıntılar var ya Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında Medine'nin örnekliğinde bize bunu öğretiyor 7 temel esas 1. menzil en başta bu 2. mescit 3. mektep 4. muahhat 5. Medine Vesikası 6. Muharebe Askeri Birlik 7. Medine Çarşısı 7 tane temel esas Aleyhisselat ve Selam Efendimiz bunların üzerinden toplumu yeniden oluşturuyor. Birincisi neydi? Menzil. Ev olmadan olur mu? Evleriniz İslamileşmeden toplum İslamileşir mi? İşin bidayetinde menzil olması boşuna değil. Çok şey söylenir ama siz az sözde çok şey anladığınız için ben geçiyorum asıl meselemize. İkincisi mescit hayatın merkezinde cami olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Halid İbni Zeyd'in Ebu Eyyub El Ensari'nin evine yerleşir yerleşmez mescidin temellerini başlatması ve camiyi hayatın eksenine koyması boşuna değildir. Hemen caminin ya da mescidin arkasında Suffa mektebi inşa edildi. Üçüncü sırada o var. Ve dördüncü sırada biz muahatı görüyoruz. Nedir muahat? Muhacir ensar kardeşliği. Bu olmasaydı eğer iki ayrı kültür Mekke bambaşka Medine bambaşka iki ayrı medeniyet o gün için konuşalım. Bambaşka Farklı farklı aileler farklı farklı kabileler iman adına bir araya getirmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları eğer aralarında muhacir ve ensar namına bir kardeşlik tesis edilmese bu manada bir başarı olmayacaktı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'nin inşa, inşası biter bitmez yaptığı iş budur. Enes bin Malik bize rivayet ediyor ve hadis Bukhari hadisidir buharide nakledilir bize mescidin inşaatı 5 ya da 6 ay sürdü İnşaat bitince Enes bin Malik'in rivayetini aktarıyorum size bizim evde topladı diyor Efendimiz ashabı büyük ihtimalle evin ön tarafında muhacir ve ensar o an için kim varsa orada toplandı sayı kaç net bir sayı bilemiyoruz ama İbni Sad'ın bize verdiği bilgiye göre o gün o ilk gün elli muhaciri elli ensara efendimiz kardeş kıldı. Elli aile deyin siz bunlara elli muhaciri elli ensara kardeş kıldı ama makrizi bu sayı daha da yükseltir ki makrizinin o tespiti daha doğrudur. Çünkü isimleri dikkate aldığınız zaman sayının belki makriziden daha fazla olma ihtimali de var. 93 muhaciri 93 ensara toplam sayı 186'dır 186 kişiyi birbiriyle kardeş kıldı ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada bir söz söylüyor ki o söz işin özünü bize öğretiyor aslında İslam dininde hilf yoktur ancak bin kardeşliği vardır hilf nedir? Hılf sözleşmedir anlaşmadır bu yok diyor ancak din kardeşliği var yani biz o sözleşmeyi bile yapsak kendimizi inanılmaz derecede mutlu göreceğiz ama onu bile kabul etmiyor efendimiz ne demek şu, onu anlayabilmem için biraz daha açalım ikimiz kardeş oluyoruz birbirimizle bazı anlaşmalar çerçevesinde o kardeşliğimizi hukuk altına alıyoruz bunu kabul etmiyor efendimiz Kardeşler arasında böyle bir şey olmaz din kardeşliği dediğin zaman kendin için istediğin her şeyi mümin kardeşin içinde isteyeceksin bunun ölçüsü bu başka bir ölçüye gerek yok ne istiyorsan kendin için aynısını karşındaki mümin kardeşin içinde isteyeceksin onun için hilf yok bunun sözleşmesi yok ya ne var din kardeşliği var. Bunu esas alarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhacir ile ensar arasında o inanılmaz kardeşliği tesis etti. Yaparken de Efendimiz aynen Mekke'de yaptığı gibi birbirlerini tartacak isimleri birbiriyle kardeş kılıyordu. Öyle rastgele bir seçim yok muhacir olarak seçilen de onun karşısına ensar olarak konan da birbirlerinin sosyal anlamda da bazı yerlerde dini anlamdaki bilgileri itibariyle de denk olacak ki o kardeşlik doğru bir şekilde tesis edilsin ve arkasından yürüyüp gitsin. Hazreti Ebubekir e mesela kim kardeş olabilir? Çok fazla tanımıyoruz aslında onun ensar kardeşini. Ama keşke bir tanıyabilsek bu isimleri yazın bir ara bir yere inşallah bir gün özel olarak bu isimler üzerinde duralım. Aslında kayın babasıdır. Daha ileride kayınbabası olacak. Harice İbni Zeyd İbni Ebi Züheyr. Onun Ensar kardeşi. Yiğit mi yiğit bir insan. Şehadete sevdalı birisi. Bedir ashabından Uhud'un şehitlerinden. Onun kızı Habibe İbni Harice daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in hanımı olacak ve Hazreti Ebu Bekir'e de bir kız çocuğu doğuracak. Onun adı da Ümmü Gülsüm olacak. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'e Harice İbni Zeydi vermesinin birçok hikmeti var. Dediğim gibi o isimler üzerinde durunca ancak anlaşılabilir. Ama bilin ki Hazreti Ebu Bekir gibi semamızın o parlak yıldızının, ashabın dibacesi olan o büyük ismin kardeşliğine layık bir isimdir daha bundan fazla söze gerek var mı layık olduğu için aleyhissalatü vesselam efendimiz onu ona kardeş kıldı Hazret Ömer'in kardeşi Utman İbn Malik Utman diye de okunur bu yine ensardan yine yiğit bir insan aralarındaki kardeşlik içinde birçok şey söylenir hepinizin bildiği bir Rivayet var anlaşırlar ikisi çünkü Itban İbni Malik'in evi biraz mescidi nebeviye uzaktır bir gün biri gelir mescide bir gün diğeri bir müddet sürer bu Hazreti Ömer fazla dayanamaz bu işe daha sonra farklı bir hale gelir ama işin bidayetinde bir gün tarla işlerinde Hazreti Ömer çalışır Itban mescid, mescitte bir gün Itban tarla işlerinde Hazreti Ömer mescitte Onların aralarındaki kardeşlik de böyle bir kardeşlik. Hazreti Osman'ın kardeşi meşhur Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın şairi olan Hassan bin Sabit'in kardeşi Evs bin Sabit. Evs bin Sabit'in Şeddat ibni Evs isimli bir oğlu var ki onun ismini duymuşsunuzdur. O da öyle birisidir. O da bütün gazvelerde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'le beraber yerini almış o da cihat meydanlarında ilim meydanlarında kendisine yakışan tavrı ortaya koymuştur. Hazreti Ali yine Efendimizin nasibidir biliyorsunuz kaç kez anlattım size o kardeşleştirme meselesi bitince Efendimiz Ali'ye birini kardeş kılmamıştır. Hazreti Ali tabi anlamamıştır ne olduğunu gözyaşları içerisinde Efendimiz'e gelmiş ya Rasulallah, beni ye kardeş kılmadın? Beni layık mı görmedin kimseye deyince ey Ali sen dünya ahiret benim kardeşimsin demiştir. O her daim Efendimizin nasibidir. O Hazreti Ali'ye verilmiş ayrı bir mükafat ayrı bir nasiptir. Onu ayrıca değerlendirmek lazım. Talha İbni Ubeydullah'ın kardeşi Ubey İbni Kab isimlere girsek girerleyemeyeceğiz. Zübeyir bin Avvam'ın kardeşi Kab İbni Malik ki sadakati Kur'an tarafından onaylanmış birisidir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın kardeşi Muhammed İbni Mesleme, Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Ensar'dan Sad ismini taşıyan Sad bin Muaz, Abdurrahman İbni Af'ın kardeşi Sad İbni Rebi, bu iki ismi bir tarafa yazın geleceğiz şimdi. Said İbni Zeyd'in kardeşi Rafi İbni Malik son olarak Musab İbni Umeyr'i de söyleyeyim. Musab İbni Umeyr'in kardeşi bilen var mı içinizde söylemiştim size. Ebu Eyyub El Ensari arkası, arkamızdaki dağ o yiğit dağı da aleyhissalatü vesselam Efendimiz Musab İbni Umeyr'e kardeş kıldı. Dolayısıyla İstanbul'da Musab demenin ayrı bir tadı var onu bilin burada Ebu Eyyub El Ensari'nin kardeşinin adını anmak ayrıca onu da mesur eyleyecektir. Onu da onunla kardeş kıldı ve bu kardeşlikleri yaptıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kardeşlik hiçbir zaman sözde kalan bir kardeşlik olmadı. Kur'an'ın yani Rabbimizin övgüyle andığı bir kardeşlik oldu. Öyle ki kendi nefislerini unutarak ensardan olan Müslüman sahabiler Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını yerine getirme adına ellerinden ne geliyorsa onu en üst düzeyde yerine getirdiler. Bir örnek vereyim uç bir örnek Abdurrahman İbni Af ile Said İbni Rebi arasındaki o kardeşliği siz o kardeşliğin nasıl olduğunu anlayın emin olun bu vereceğim örnek sadece Sad İbni Rebi ile Abdurrahman İbni Af arasında kalmış değil diğer kardeşler için de böyle şeyler geçerli bazı farklı şeyler olabilir ama aynen ensarı Ensar'dan olan o kardeşleri muhacirlere karşı olan tutumları Said İbni Rebi'nin tutumundan farklı değildir. Kimdir Said İbni, Sad İbni Rebi? Ensardan Esad İbni Zürare'nin elleriyle iman şerbetini içmiş yiğit birisi. Zengin biri. Zengin olduğu için Mekke'de zengin olup da malını mülkünü her şeyini Allah adına bırakıp gelen Abdurrahman İbni Af'ın nasibine düşmüştü. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ikisini birbiriyle Kardeş kıldıktan sonra zaten 3 yıl yaşayacak Sa'd İbni Rebi Uhud'da şehit olacak onun Uhud'da şehit oluşu da ayrı bir meseledir bilmiyorum oralara girsek çıkabilir miyiz ama Sa'd İbni Rebi'nin Uhud'daki o kameti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da ayrıca ona oradan dua ettirmesine vesile olmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Savaşın sonlarına doğru artık düşman çekilmiş Muhammed İbni Mesleme'yi gönderiyor Uhud meydanına git diyor saattan bana haber getir. Sadece Sa'd için yapılmış bir şey değil bu. Efendimiz yanında görmeyince bazı sahabileri haber almak için bazı sahabileri onların peşine gönderiyor. Muhammed İbni Mesleme'yi de başka bir kaynakta Ubey İbni Kap'tır giden ama doğrusu Muhammed İbni Mesleme'dir. Git bana ondan haber getirdir. Gider Muhammed İbni Mesleme arar arar yok. Şehitlerin arasına bakar yok. Yaralılar arasına bakar yok. Bulamayınca orada bir seslenir. Saat der. Efendimiz beni gönderdi senden haber almak için. O ana kadar yaralanmış takati bile yok ses çıkarsın. Efendimizin sesini duyunca... Orada Muhammed'e seslenir ve Muhammed'i yanına çağırır. Yaralanmış artık son anları. Selam söyle benden Efendimiz aleyhissalatü vesselama. De ki Sad Uhud'un arkasından cennetin kokusunu aldı ona gidiyor. Ensara da selam söyle de ki Akabe'de verdikleri sözü unutmasınlar. Onlar bugün Uhud'un meydanında. O söze yakışmayan işler yaptılar. Ensara söyle. Akabede verdikleri o sözü unutmasınlar. Ve bunun üzerine vefat eder. Saad İbn-i Rebi. Böyle bir yiğit. Efendimize bunları getirince. Muhammed İbni Mesleme Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz gözyaşlarını dökecek orada. Abdurrahman İbni Avf'a bakacak. Onun kardeşi ya. O da o halde. O da hıçkırıklar içerisinde. Kardeşinin arkasından gözyaşı dökecek. Böyle yiğit bir insanı gerçekten aşere-i mübeşşere içerisinde bütün tüccarlara örnek olabilecek bir kametin sahibi olan Abdurrahman İbni Af'a kardeş kılacak. O akşamdır bu rivayette Abdurrahman İbni Af tarafından bize aktarılır. Bizatihi kendisi bize söyler. Vardım diyor evine akşam oldu. Geldi oturdu önüme Ey kardeşim dedi Kardeşlik söz ile olmaz Madem efendimiz bizi birbirimize kardeş kıldı işte benim malım şu şu şu Yarısı senin yarısı benim Tam ortadan ikiye ayıracak İşte bu benim evim Tam ortadan ikiye ayıracak Yarısı senin yarısı benim İki tane hanımım var Tesettür ayeti halen nazil olmamış. Gel bak hangisini istersen onu seç. Ben onu boşyayım İddet süresini bekle onunla sen evlen. Anlamak da anlatmak da zor biliyorum. Ama bu. Bu Saad ibn Rebi'nin kardeşlikten anladığı bu. Biz ne anlıyoruz kardeşlikten bilmiyorum ama onun anladığı bu. Onun bu tavrı. Takdire şayan bir tavırdır. Övülecek bir tavırdır. Örnek alınacak bir tavırdır. Ama benim canım kardeşlerim. O tavrın karşısında. Abdurrahman İbni Af'ın tavrı. En az Sad İbni Rebi'nin tavrı kadar mühim bir tavırdır. Ne demiştir Abdurrahman İbni Af? Söz şu. Allah'ım. Kardeşim. Allah senin evini eşini bütün malını bereketlendirsin sen bana pazarın yolunu göster bir de bir if ver ne kadar ısrar etmişse Sad ibni Rebi Abdurrahman İbni Af'ın tavrı budur yaslanmadan yürümeyi öğrenmiştir çünkü o yolunun rehberi olan Aleyhisselatü vesselam efendimizden Allah adına hicret etmiş Abdurrahman İbni Af akıllı tüccardır. Ecrini burada alıp da ahirette o ecirden eksiltmeyi düşünür mü? Hepsini ahirete bırakacaktır. Sen bana bugün için bir şey verme. Bana bir ip ver, bir de pazarın yolunu göster. O tavır var ya o tavır. O Sad İbni Rebi'nin o destansı tavrı kadar mühim bir tavırdır. Bugün belki de. Aramızdaki kardeşlik hukukunun işletilmemesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. İki taraf da aynı olacak ki bu iş yürüsün. Abdurrahman İbnav şunu da diyebilirdi. Ben iman adına malımı terk ettim, servetimi terk ettim, evimi terk ettim, işimi terk ettim, aşımı terk ettim. de Müslümanım diyorsun elbette ki vereceksin bana. Hayır bunu demiyor. Onu Müslümanlar için terk etmemiş Allah için terk etmiş. Müslüman için terk etseydi Müslümanlara fatura etme hakkı olurdu. Allah için terk eden birinin Allah'tan başkasından bir şey bekleme hakkının olmadığını bilir ve bu bilinçte yürür. Abdurrahman İbni Af ertesi sabah kardeşinin gözetiminde beni kaynuk kaçarsına varır. Pazarı öğrenir bir de ip alır başlar hamallah bir gün iki gün üç gün fazla yok inanın fazla değil sırtında taşır ufak bir sermaye edinir köyden gelen bazı ürünleri alır satmaya başlar pazarda on gün geçmemiştir ki kendine bir ev kiralar aradan bir hafta geçmeden de bir ensari hanım ile nişanlanır düğün yapacak Damatlıklarını giymiş güzel güzel kokusunu sürmüş. Damatlıklar Medine'de Zehferan isimli bir koku sürünürler. Kim o kokuyu duysa onun damat olduğunu bilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda. Efendimiz o kokuyu duyar duymaz yüzünde tebessüm belirir. Abdurrahman der ne iş? Ya Resulallah evleniyorum der. Kimle? Ensari bir hanımla. Ne kadar mihir verdin? Beş dirhem. Nereden buldun? Çalıştım ya Allah. Eller açılır orada bir duada Abdurrahman'a gelir. Alal acele Abdurrahman İbni Afın evlenmesi ben öyle anlıyorum bilmiyorum yanlış mı anlıyorum? Sad İbni Rebi'yi teskin etmek içindir. O teklifi sundu ya. Benim kardeşimin yüreği mahzun olmasın evleneyim hiç değilse o manada da aklında bir şey kalmasın diye bir adım atmıştır. O kardeşliğe kardeşlikle cevap vermiştir. O kardeşlik hukukunu Abdurrahman İbni Avf böyle işletmiştir. Biz bu örnek üzerinden çok şeyler alırız. Onlar muhacir ensar kardeşliğinde. Peygamber ve vesselam'dan öğrendikleri şekliyle İsar diye bir ahlaki vasfı elde etmişlerdi. İsar nedir? Kendi nefsini kardeşine tercih etmesidir. Kendi nefsini kardeşine feda etmesidir. Kendine ait olan bir şeyden bile vazgeçmesidir. Kardeşlik hukukunun kodlarını öğreniyoruz asr-ı saadetten. Bunun nasıl olacağına dair yine bir uç örnek vereyim. Yine anlamak da zor anlatmak da ama böyle bir örnek üzerinden de bu hukukun temel kaidesini anlamış olacağız. Olay birkaç kaynakta geçer. En detaylı bize anlatan hakim müstedrekinde anlatır. Olayın ravisi Huzeyfetül Adeviye'dir. Bu anlatacağım meseleyi de Merhum Mehmet Akif o kadar güzel anlatır ki safahatta ilgilenen oradan açsın okusun. O da şiir lisanıyla çok farklı anlatır bu rivayeti. Üç isimden bahseter Huzeyfetül Adeviye. O üç isimden bir tanesine bir şer koymamız lazım. Ama ben ondan aktaracağım için direkt o rivayette geçtiği şekliyle anlatacağım. O üç isim İyaş İbni Ebi Rebi'ah Huzeyfetül Adeviye'nin Amcasının oğludur. Haris İbni Hişam Ebu Cehil'in öz kardeşidir. Nasıl isimlerden bahsediyoruz dikkat buyurun. Üçüncü verdiği isim İkrime İbni Ebi Cehil'dir. Ebu Cehil'in oğlu. Ancak başka kaynaklarda biz biraz sonra hakimin müstedrekinde aktardığı bu rivayetin farklı bir halini İkrime ibni Ebi Cehil için Savaşın sonlarına doğru vefat ettiğine dair okuruz. Dolayısıyla orada bir karıştırma vardır kaynaklarda ama biz olayın isimler kısmına değil mesaj kısmına bakıyoruz. Huzeyfetul Adeviye aktarıyor bize Yermuk savaşının sonları ve ben savaş meydanında şehitlerin arasında geziyorum. Elimde bir sumatarası var. Baktım amcamın oğlu İyhaş İbni Rebi'a. Onun öz amcasının oğludur. Vardım yanına yaralanmış. Mataramı açtım. Ağzına suyu ulaştırdım. Tam suyu içecekken arkadan bir ses su su diye inleyince amcamın oğlu tek bir yudum almadı. Var git dedi. Onun ihtiyacı benden daha fazla olabilir. Gittim. Baktım Haris İbni Hişam Ebu Cehil'in kardeşi neyden ne çıkarmış bu medeniyet gelin görün. E bu cehilden bahsediyoruz. Kardeşinin isarından bahsediyoruz. Biraz sonra oğlundan bahsedeceğiz. Haris İbni Hişam'ın ağzına götürdüm suyu. Yine bir su su sesi duyuldu. Haris değişmedi. Aynı söz onda da. Var git o sesin sahibine. Belki o benden daha ihtiyaç halindedir. Gittim diyor baktım İkrime İbni Ebecehil. İkrime ki 21 yıl boyunca İslam davetinin en büyük düşmanı olmuş. Kendisi Yemen'den hanımı Ümmü Hakem tarafından ikna edilip getirilip aleyhissalatü vesselamın önünde iman ettiği zaman ne diyecek biliyor musunuz? 20 küsur yıldır Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yürüdüğü yollara diken serpilecekse serpen bendim. Ona karşı kılıç kullanılan kullanılacaksa kullanan bendim. O davete karşı düşmanlık yapılacaksa en öndeki bendim. Ama şimdi ben ona hayran olanlardan biri oldum. Ve İkrime İbn Ebi Cehil'in ağzına götürüyor matarayı o da içmeden orada ruhunu teslim ediyor. Huzeyfe diyor Koştum harise, baktım o da vefat etmiş. Koştum iyasha amcamın oluna, ona yetişirim diye o da vefat etmiş. Elimde matara kaldım yarmukun meydanında. Döndüm onlara dedim ki Hani yenlekum, size afiyet olsun. Benim elimden su içeceğinize, siz şehadet şerbetini içtiniz. Kardeşlik bu, İhsar bu. Nasıl söylenir? Nasıl anlanır bilmiyorum eğer insan bu meseleyi anlarsa emin olun sahabenin yaptığı bu iş tarihte olmuş bitmiş ve orada kalacak bir iş değil bir anlasa kardeşinin değerini imanın ona biçmiş olduğu kıymeti anlasa ve Allah'ın ondan istediği kardeşlik hukuku çerçevesinde ondan istediği şeyi anlasa hal bambaşkadır başka bir örnek daha anlatayım size bu örnek de zor bir örnek nasıl anlarsınız nasıl anlatırız nasıl anlaşırız bilmem sahabe isim vermiyor isim vermediği zaman o rivayetlerde anlarız ki o rivayetin içerisinde olumsuz bir şey var bu sahabenin edebidir o olayla anılmasın o sahabi onun için Rivayetlerde falan kişi filan kişi bedevinin biri Araplardan bir adam diye geçen rivayetler genelde bu maksatladır. Sahabi edebiyle o olumsuz tablo içerisinde o isim bilinmesin diye söylenmemiştir. Ashabtan birinin yaptığı evlilikte sıkıntısı var. Hanım geçimsiz mi geçimsiz biri ve bunu arkadaşlarından bilmeyen yok. Duyulunca arkadaşları o sahabiye diyorlar ki boşa gitsin bu ders çekilir mi? Bak adan, kadın sana dünyayı zindan etmiş boşa başka biri evlensin senin yakanda ondan kurtulsun. O sahabe ne diyor biliyor musunuz? Benim hanım çok geçimsiz biri korkarım ki boşarım gider başka bir kardeşimin başına bela olur. Ben tutayım onun nikahımın altında başkasına vermesin zararı. Bu nasıl bir kardeşliktir Allah aşkına. Dedim ya anlamak da zor anlatmak da zor. Bir müddet sonra o hanım vefat eder. O sahabi gider kabrinin başında durur. Üç kez boşsun boşsun boşsun der. Derler ki öldü zaten nikah gitti biliyorum der. Öyle dedim ki cennette başıma bela olmaz. <gülüyor> Sahabinin dünyasında bu. Ama orada o kardeşlik adına söylediği şey inanın çok önemli bir şey. Boşamak kolay, boşayabilir. Tersi de mümkündür. Hanım da aynı şeyde olabilirdi, durumda olabilirdi diye. İsardır aslında orada sahabenin yaptığı aman ben tutayım da başkasının başına bela olmasın ve bunu yaparak aslında alacağını <gülüyor> almıştır. Bunu yaparak örneklik adına bize çok şey söylemiştir İnşallah duyanlardan olmuşuzdur. Kardeşlik meselesinde kardeşiz aynı toplum içerisindeyiz birbirimize karşı sıkıntılarımız olmaz mı? Olabilir birbirimize haksızlık yaptığımız zaman haklarımıza girdiğimiz zaman bunun telafisinin de yolunu bilmemiz lazım asla bu konuda kibre büyüklenmeye kapı açmamak lazım bir kardeşin için izzeti nefsini ayaklar altına almayı bilmen lazım bunu yaptığın zaman sen o hukukun gereğini yerine getirmiş olursun. Kimin gibi Ebuzer gibi Allah kendisinden ebeden razı olsun. Çok sever Bilal'i. Zaten düşkünlerin, fakirlerin dostudur Ebuzer. Her zaman da öyledir. Ama nasıl olmuşsa aralarında bir tartışma olmuş. Artık Ebuzer'in damarına dokunmuş. Uskut ibn Sevda demiş. Sus ey siyah kadının oğlu. O kadar zoruna gitmiş ki Hazreti Bilal'in hiçbir şey dememiş gelmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselama ya Resulallah Ebu Zer'le konuşuyorduk şöyle bir mesele vardı bir anda bunu dedi bana çabuk Ebu Zer'i çağırın anında Ebu Zer huzuru risalete gelecek Efendimizin tepkisi Ebu Zer için ne demişti? Yerde gökte doğruluk bakımından Ebu Zer gibisini görmemiştir. Onun verası İsa'nın verasına benzer. Bunu demiş Hazreti Ebu Zer için. Ama aynı Ebu Zer'e şunu da diyecek. Ey Ebu Zer senden cahiliyenin kokusu geliyor. Bu söz cahiliyeye ait bir sözdür. Sen nasıl kalkar da bir kardeşini, Derisinden dolayı, dilinden dolayı, kavminden dolayı, kabilesinden dolayı kınayabilirsin. Böyle bir hakkın var mı? Senden cahilenin kokusu geliyor. Hiçbir şey söylemiyor Hazreti Ebuzer. Çıkıyor oradan, varıyor Bilal'in evine. Koyuyor başını Bilal'in kapısının eşiğine. Bilal diyor, seni ve Allah Resulü'nü. Gadaplandıran o sözü söyleyen şu ağza o ayağı basmadıkça bu baş senin eşiğinden kalkmayacak. Bilal diyecek ki kalk diyecek kabul ettim özrünü kabul ettim vallahi kaldırmam diyecek başıma. Hazreti Bilal bakacak ki kalkmıyor yavaşça ayağını şöyle bir dokunduracak ağzına öyle kalkacak Bilal sarılacaklar. Helalleşecekler kardeşlik hata ettiniz büyüklenme yok alacaksınız nefsini ayaklar altına varacaksın ayağına elini öpeceksin ayağını öpeceksin gönlünü alacaksın o hakkı öte tarafa bırakmayacaksın Hz. Ebuzer bunu bize öğretti neler neler söyleriz neler neler Asr-ı Saadet ve Kardeşlik dediğimiz zaman her sayfasında bir destan olan o yiğit insanlardan neler anlatılır. Bizlerin kardeşliğinde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesine parmak basmak istiyorum. En büyük sıkıntımız bugün kardeşliğimizi yiyip bitiren bir kurt gibi kemiren şey gıybet hastalığıdır. Üç Müslüman yan yana geliyor biri yanlarından ayrılır ayrılmaz iki Müslüman başlıyor onun müzakeresini müzakere denir mi ona bilmiyor onun değerlendirmesini yapmayan. Buydu mu ne dedi şöyle dedi böyle dedi sözler arka arkaya geliyor ve o gıybet kardeşliğin içerisinde var olan o güzel havayı o muhabbeti yiyip bitiren bir kurda dönüşüyor peki hepimiz biliyoruz gıybet haram olduğunu bilmeyen var mı içimizde hepimiz biliyoruz hepimiz biliyor muyuz gıybet ettiğimiz zaman Allah gıybeti nasıl değerlendiriyor Hucurat süresinde ölmüş bir kardeşinizin etini yemiş gibi bunu bilmeyen var mıydı benden mi duydunuz hepiniz hepimiz hepiniz biliyorsunuz buna rağmen niye yaparız gıybeti Niye gıybeti biz ruhlarımızın gıdası olarak anlarız? Etmesek çatlayacağız olarak görürüz. Muhakkak etmemiz lazım gibi değerlendiririz. Bunun yolunu gösteriyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bize. Bir örnek aktaracağım size son örnek olarak arkasından ilkeler söyleyeceğim. O örneğin üzerinden Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Kardeşliğin devamiyeti için Gıybetin izalesi için Hukukun daha da güzel yerlere taşınması için Çok önemli şeyler söylüyor Aslında bildiğiniz bir rivayet Ama olaya biz bu pencereden baktığımız zaman Alacağımız çok daha farklı şeyler olacak Hicretin 5. yılı Beni mustalik gazvesine çıkıyor Müslümanlar Hani Ayşe anamıza İftira atılan o büyük hadise var ya ifk hadisesi o hadise de bu yılda ve bu gazve sırasında oluyor. Bu beni mustalik gazvesi bu manada çok bereketlidir. Üç beş tane farklı ve önemli olaya yataklık etmiş sebep olmuş bir gazvedir. Müreysi kuyusunun başında aleyhissalatü vesselam efendimiz uzun süre kalmak için konakladı. Dikkat buyurun orada uzun süre kalacak. Su almak için Müslümanlar sahabiler sıraya girmişler o kuyunun başında Hazreti Ömer'in bir kölesi var muhacir o Cahcah Cah Mesut. Cah Mesud Ensardan da başka birinin hizmetlisi var Hazretli o Sinan İbni Weber Bu iki hizmetli su çekme sırasında sıra senindi benimdi tartışmasına girerler Yok senin hakkım benim hakkım derken bir anda ortam gerilir, birbirleriyle yakapaci olurlar. Sinan yetişine yensardir, cahcah yetişine muhacirdir. Kardeşlik destanı yazan o isimler bir anda karşı karşıya gelir. Olur mu olur? Biz meleklerden bahsetmiyoruz, beşerden bahsediyoruz hatalarıyla beşere sultan olmuş bir nesilden bahsediyoruz dikkat çekmemiz gereken nokta o o gerginliği körükleyen Yahudiler Yahudi asıllı ama o anda münafık artık münafık olanlar işte başlarında İbni Selül ve adamları körüklemeye başlarlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam duyar duymaz toplar o insanları Sözçüdür. Müslüman olduktan sonra cahiliye çağrısı mı? Müslüman olduktan sonra cahiliye davası mı? Bunu deyince yangın söner. Ensar da muhacir de yaptıkları hatayı anlarlar. Efendimiz bir müddet daha orada duracak. Orada dururken münafıklar boş durmuyor. Bir miktarı gidiyor ensarın yanına. Onları biraz daha ateşlemeye çalışıyor ve diyorlar ki bakın siz malınızı işlerinizi elinizde ne varsa her şeyinizi bu muhacir kardeşlerinizle paylaştınız onlar bir su sırasını size vermiyorlar. Kaşımaya başlıyorlar o şeyi ensardan bazıları da münafıkların o sözlerine kanar gibi oluyor. Aslında ortada bir şey yoktur ama bir meyil oluşuyor ve bir anda gıybet kazanı orada kaynamaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu işin yolunu gösterecek bize. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Şimdi toplasa sahabeyi iki tane hadis söylese hatta bir tane bir ayet okusa gıybetle alakalı yüreklerindeki o sıkıntıyı yine giderecek ama Efendimiz onu yapmıyor niye çünkü biliyor Efendimiz yıllar sonra gelecek onun ümmetinden olanlar ne ayet kesecek onları ne hadis biz işte bildiğimize rağmen halen yapmıyor muyuz fiili bir şey gösterecek bize fiili haydi diyecek yürüyün Alacak askeri önüne beş altı saat dur, durmadan yürütecek. O sıcakta o zor şartlarda hiçbir yerde durmadan orduyu yürütecek. Yürüyecek ensar muhacir öyle bitkin bir hale gelecekler ki ferleri yok ki konuşsunlar. İlk istirahat için verdikleri yerde de ensar da muhacir de istirahat edip uyumaya başlayacaklar. Kalkacaklar hiçbir şey yok içlerinde. Ayaklarında derman kalmamış konuşmaya mecelleri mi olur? Niye biz gıybet ediyoruz biliyor musunuz? Bizim çok boş zamanımız vardı onun için. Biz boşuz. Hepimiz zamandan şikayet ediyoruz. Ama hepimizin hayatında gıybet var. O zaman zamanda suç yok. Bizde bir sıkıntı var. Eğer yorulsak, eğer hizmette koşsak, eğer biz de o sahabi gibi duraklardan duraklara yürüsek, ayaklarımızda derman kalmayacak bir şekilde biz gayret etsek, inanın bizim hayatlarımızda da bu manada bir boşluk olmayacağı gibi gıybet diye bir derdiniz de olmaz. Evde hanımınızla derdiniz mi var? Çocuklarınızla derdiniz mi var? Kendinizle derdiniz mi var? İlacını söyledi Efendimiz. Hizmette koşun, koşun, öyle bir koşun ki böyle bir şeye asla hayatınızda yer kalmasın. Kardeşliği yürütmenin, devam ettirmenin yolu da budur. Siz yetiştirmeniz gereken bir iş olsa Kavuşmanız gereken bir durum olsa söndürmeniz gereken bir yangın olsa Allah aşkına birbirlerinizle uğraşmaya mecaliniz kalır mı? Ne oluyor bizim öyle bir derdimiz olmadığı için oturuyoruz ve başlıyoruz onu götürmeye onu getirmeye alimler kalmıyor hocalar kalmıyor cemaatler kalmıyor şahıslar kalmıyor akrabalar kalmıyor aklımıza kim gelirse hepsini meydana getirip Eleştiriyoruz da eleştiriyoruz eleştiri olsa yine dert değil o eleştiri de değil o başka bir şey onun yolu ney hak ile meşgul olacaksın ki batıla hayatta yer kalmasın İmam Şafi'nin sözüdür kendini hakla öyle meşgul et ki batıla hayatta hayatında yer kalmasın eğer biz hak ile meşgul olursak Allah'ın izniyle Olacak olan bellidir Allah hepimizi hakla meşgul etsin hayatımızda batıra, batıla yer bıraktırmasın inşallah arkadaşlar kardeşler çok şey söylenir ama ben beş tane temel ilke söyleyerek dersi noktalandırayım kardeşlik hukukuna ait bize Ashabın hayatından efendimiz aleyhissalatü vesselamın örnekliğinden ilham alınarak ortaya çıkarılmış beş ilke. Belki birer ikişer cümleyle açılabilir ama gerçekten açmadan da anlayabileceğimiz kadar net ve bize bu manada mesaj verecek nitelikte. Bir, imren ama kıskanma. İki, yarış et ama çelme takma. Üç, eleştir ama karalama dört iyiyi alkışla ama dal kavukluk yapma beş hizmet et ama bedel isteme kardeşlik hukuku bu bilmiyorum belki başka şeyler eklenebilir benim aklıma gelenler bunlardı bunları yazdım tekrar edeceğim bir imren ama kıskanma İmrenme hakkımız var ama kıskanma hakkımız yok. Şimdi hepimizi Allah farklı şekillerde farklı kabiliyetlerle donattı değil mi? Kabiliyetsiz insan var mıdır? İnanın yoktur. Kabiliyetsiz olsa işe yaramasa Allah niye yaratsın? Allah batıla haşa zaman ayırır mı? Batıl demek boş iş demektir. Eğer bir insan işe yaramıyorsa o boş... Boşuna yaratılmıştır haşa. Böyle bir şey yok. İslam'da, İslam inancında Allah'ın yarattığı her şeyin bir hikmeti vardır, bir manası vardır, hayatın içinde bir yeri vardır. Her birimize de Rabbimiz farklı farklı kabiliyetler vermiştir. Şimdi o farklı kabiliyetlerimizi şöyle bir bakınca, bir bakıyoruz. Kimimizin sesi güzel, Kimimizin siması güzel, cemali güzel, kimimizin hali güzel, kimimizin malı güzel, her birimizin farklı güzelliği var. Baktık kardeşimiz bizden 3-5 basamak üste. İmren ya Rabbi ne güzel, ne güzel vermişsin ona. Bana da verseydin ben de sana şükrederdim ama vermediğine de şükür olsun. En kötüsünden bunu de ama şunu deme ya Rabbi niye ona verdin de bana vermedin. Hakkın var mı onu deme. İşte kıskanma odur, haset o zaten. Haset nedir? Allah'ın verdiğini verdiğine layık görmemektir. Peki haşa Allah sana mı soracaktı verirken? O halde kıskanma hakkımız yok. Haset hakkımız yok. Hasedi hayatımızdan çıkarmak durumundayız. Haset ediyoruz, kıskanıyoruz. Tedavi etmek istiyoruz. Haset ettiğimizin hasetine Dua edeceğiz bir kardeşimizin mesela bir kabiliyeti var sesi çok güzel bülbül gibi Kur'an okuyor aman sesi kısılsın aman böyle olsun bunlar değil ona daha daha Ya Rabbi sesine daha da güç ver nefesini güçlendir bunu söylemek kolay değil onu söylerken şeytan seni alacak duvardan duvara vuracak ona inat söylesen 10 gün 20 gün bunu devam ettirsen Onunla kardeş olacaksın Allah o içindeki hastalığı söküp atacak. Onun için birinci ilkemiz ney? İmren ama kıskanma. İki yarış et ama çelme takma. Hepimiz yarış ediyoruz bakın tüccarız yarıştayız. Talebeyiz yarıştayız. Hayatın içerisinde hangi alandaysak yarıştayız. E biz yarışmacıysak yanımızdakinin de hakkı var. Niye çelme takalım? O da koşsun sen de koş. Kim ne kadar gayret gösterirse alacağı odur. Koş koşabildiğin kadar. Çatlayana kadar koş. Öyle koş ki bu koşmada bazen ferin de kesilsin. Ama dönüp de yanındakilere şöyle bir vurma. Onları yarıştan alıkoyma. Bunu yaptığın zaman sen... Kardeşliği zedelemiş olursun Ama birinci olmayı hedefle Hedefin öyle olsun Buna hiç kimse bir şey söyleyemez Senin hedefin öyle olduğu zaman Başka bir kardeşinin de Aynı hedefi olacağını unutma Onun için yarış et Ama çelme takma Üç Eleştir ama karanama Eleştirme hakkımız var mı? Var Her şeyi kabul etmek durumunda değiliz ama eleştirmeden önce de yapmamız gereken bir şeyler var gördünüz mesela bir kardeşinizin bir kusuru var bir adım atın fiili olarak kardeşinizi o işten alıkoymanın o yanlıştan geri çevirmenin yollarını bir zorlayın yaptınız baktınız ki olmuyor o zaman eleştirin eleştirin ki belki o eleştiriyle iyileşir. Ama bunu yaparken asla ama asla onun şahsiyetini karalamayın. Onun iyiliklerinin hepsinin üzerini çizmeyin. Ondan adam çıkmaz demeyin. Üstünü çizip de onu toplum içerisinde rencide etmeyin. Onuruyla, izzetiyle oynamayın. Böyle bir hakkımız yok Müslüman olarak. Kim olursa olsun, kim olursa olsun. Burada şunu söyleyeyim bunu böyle bir hastalığımız var bizim kardeş deyince aklımıza şu geliyor eğer bizim cemaattense benim kardeşim ama değilse benim kardeşim değil yok öyle bir şey bir buçuk milyar bizim kardeşimiz onun cemaati mensubiyeti Mezhebi, meşrebi ne olursa olsun değil mi ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kardeşimdir burada söylediğim hukuk aynen onun içinde geçerlidir. Eleştir ama karalama Dört, iyi alkışla ama dal kavukluk yapma. Gidip de adama şunu deme sen dünyanın en iyi adamısın. Sen olmasan var ya bu hizmet yürünmez. Adamın baltayı vurdun onun sırtına. Eğer o adamda az bir şey insaf ve vicdan olsa toprak alır yerden bir avuç senin yüzüne çarpar. Bu söz söylenecek söz değildir. Ona sen iyilik mi etmek istiyorsun? Beğendiğin birisi var. Seviyorsun da Allah'a dua et. O bilmesin. Aç namazlarda ellerini ya Rabbi de. Şu kardeşim, bak bir yola çıkmış. İyi şeyler de yapıyor, iyi şeyler yaptığına inanıyorum. Sen yükselen basamakları yüksek çıkan insanların düşme tehlikesi çok olduğu için ne olur ya Rabbi sen ayaklarını sabit tut. Ne olur sen onun ihlasını derinleştir ne olur sen onu muhafaza et aha yapılacak en güzel iyilik budur ne yapacaksın sen o adamın nefsini kabartıp da o adamı firavunlaştırıp bu ümmetin başına bela mı etmek istiyorsun? 10 defa o adama desen ki senden başka adam yok dünyada 11. adam diyecek ki öyle ya ben dünyanın en büyük adamıyım. Bu sefer adamın yanına yaklaşılmayacak. Yok mu Allah aşkına böyle şeyler aramızda? İçimizde var böyle şeyler. Ben hayalden bahsetmiyorum ki. Burnundan kıl aldırmayan insanlar var içimizde. Ama o insanları biz bu hale getirmişiz. Şişirmişiz, şişirmişiz. Şimdi indirmek kolay olmuyor. Şişirme ağırlığında kalsın. Dal kavukluk yapma. Dua et ona. O ona verilecek en büyük ödüldür. Hukukun gereği bakın eleştiriyle dalkavukluk arasındaki dengeyi aslında söylemiş olduk. Beşincisi hizmet et ama bedel isteme. Allah'tan iste kesmesin seni hiçbir şey. Ne verirlerse versinler ne verirlerse Allah'ın verdiğinden daha mı iyi haşa ne verecekler Allah aşkına. Bu dünyada ne verirlerse aklınıza ne geliyorsa ne verirlerse versinler Allah'ın verdiğinin yanında nedir ki o zaman niye biz bu dünyada isteyelim ki hizmetimizin bedelini Rabbimizden bekleyelim. Eğer hizmet ona aitse onun içinse bu beş tane ilkeyi hayatımızda şöyle bir dirilsek kardeşlerimizle kardeş olduğumuzun bilincinde olsak. Ve bu bilinci hayatımızdan çıkarmadan muhafaza etsek inanın halimiz ahvalimiz çok farklı olacak. Allah bize böyle kardeşlikler nasip etsin. Size şunu tavsiye ediyorum somut olarak. Bakın buraya geliyorsunuz beraberce bir sofraya talip olmuşuz. Benim işte ağzım biraz laf yapıyor diye kürsüyü ben işgal etmişim. Allah hakkını verecek insanları inşallah buraya çıkarttırsın ben de içinizden biri olayım ama şimdi kimse olmadığı için ben fırsattan istifade konuşuyorum biz bu fırsatı bu güzel sofrayı beni falancayı filancayı değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ashabın hayatını anlamak için tanımak için burada bulunuyoruz amacımız da o madem böyle gelin şu kardeşliği biz kendi aramızda bir diriltelim şurada herkesin bir kardeşi olsun herkes kardeşinin namazlı konusunda bir hassasiyet sahibi olsun bir gün sen ara onu bir gün o arasın seni sabah namazları ara bazen şöyle gece üçte falan ara bir gece namaz için ara varsın kızsın bazı günler ama böyle bir şeye alıştıralım birbirimizi biz muhacir ensar kardeşliğinin o destansı halini şu an yaşayacak durumda değiliz İnşallah o seviyeyi de kazanırız ama bu iş seviye işidir ve bu iş basamak basamak elde edilir hiç değilse bunu yapalım mesela kardeşlerimize ayda bir kitap hediye edelim okuması için teşvik edelim kardeşlerimizin çocuklarıyla biz ilgilenelim Kardeşimiz de bizim çocuklarımızla ilgilensin. Biz kendi çocuklarımıza belki veremeyeceğimiz tesiri başka bir kardeşimiz verebilir. Bu hukuku ve bu güzelliği aramızda şöyle bir çoğaltalım inşallah. Bu konuda zihinlerinizi biraz zorlayın. Ne söylerseniz teklif adına bu kardeşiniz hazır. Burada inşallah bir model oluşturalım. Bu kardeşlik adına ve bu model halka halka. Bütün bir buçuk milyarlık kardeşlerimize yayılsın inşallah. Allah bu güzel ailenin, bu bir buçuk milyar ailenin içerisinde olmanın şerefini ve değerini unutanlardan etmesin. Bizi küçük işlerin adamı değil, böyle büyük işlerin, büyük sevdaların adamı eylesin. Rabbim istifade ettirsin, istifade edenlerden eylesin. Ve ahir davane hamdulillahi rabbil alemin.